1724 numaralı konu, Hazreti Ebubekir'in ölümle ilgili bir hutbesi, Hazreti Ebu Bekir bir hutbesinde şunları söyledi, hamd alemlerin Rabbine mahsustur, ona hamd eder, ondan yardım talep ederiz, ölümden sonra kendimiz için ondan lütuf ve ihsan isteriz, çünkü benim ve sizin eceliniz yaklaştı, şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, o biriciktir, ortağı yoktur, ve şehadet ederim ki, Muhammed onun kulu ve rasulüdür, onu hak ile müjdeleyici, ve uyarıcı olarak, pırıl pırıl parlayan bir lamba olarak gönderdi. Ta ki o diri olanları korkutsun ve azapla kafirlere dokunsun. Kim Allah ile Rasulüne itaat etmişse, o doğruyu bulmuştur. Kim onlara isyan etmişse apaçık bir sapıklık içerisine girmiştir. Allah'ın takvasını size vasiyet ediyorum. Allah'ın sizler için şeriat kıldığı, hidayet ettiği ve hidayetine sebep kıldığı emrine yapışınız. Tevhid kelimesinden sonra İslam hidayetinin en özlü emri, Allah'ın başınıza getirdiği kimsenin emirlerini dinleyip ona itaat etmektir. Kim marufa emreden, münkerden meneden bir kimseye itaat ederse o kurtulmuştur. Sakın nefsin hevasına tabi olmayın. Kim nefsin hevasından, tamahkarlıktan ve öfkeden korunmuşsa o, felah bulmuştur. Gurura kapılmayınız. Topraktan yaratılmış bir insanın gururu ne olabilir, sonra o insan aynı toprağa dönecektir. Sonra kurtçuklar onun bedenini yiyecekler, sonra da tekrar dirilecektir. Gün be gün, saat be saat amelde bulununuz. Mazlumların bed dualarından sakınınız. Nefislerinizi eğriler arasında sayın ve sabredin. Kesinlikle amelin sırrı sabırdır. Sakınınız, sakınmak fayda verir. Amel ediniz, amel kabul edilir. Allah'ın sizi sakındırdığı azabından siz de sakınınız. Allah'ın size vaad ettiği rahmetinde yararlanınız. Anlayışlı olun ki, anlayasınız ve kendinizi koruyun ki, korunasınız. Çünkü Allah sizden öncekileri ne ile helak etmişse onu size haber verdi, açıkladı. Sizden öncekiler ne ile kurtulmuşsa da açıklanmıştır. Allah size kitabında helal ve haramı, sevdiklerini ve sevmediklerini açıkladı. Bu hususta elimden geleni sizden esirgemem. Yardım yalnız Allah'tan istenir, bütün güç ve kudret Allah'ındır. Biliniz ki, siz Allah için ihlaslı kıldığınız amellerinizde Rabbinize itaat etmiş olursunuz, payınızı korumuş olursunuz, kar etmiş olursunuz. Nafile olarak yaptıklarınızı da, önceden azık olarak kendiniz için gönderiniz. Gönderdiğiniz azıklar tamamen size geri verilecektir. Fakirlik anında ve ihtiyacınız olduğu anda o size verecektir. Sonra, ey Allah'ın kulları, ölen arkadaşlarınızın halini düşünün. Onlar azık olarak gönderdikleri amellerine misafir olarak gittiler, ebedi saadet veya hüsran yurdundan birine girmek için sıra bekliyorlar, kesinlikle Allah'ın ortağı yoktur, kendisiyle mahlukları arasında herhangi bir akrabalık bağı da yoktur, bu durumda hiç kimseye özel muamele yapmaz, onun azabına ancak onun emirlerine uymak mani olabilir, sonunda ateş olan bir hayır, hayır değildir, sonunda cennet olan bir şer de, şer değildir. Bu sözümü söylüyor, hem sizin ve hem de kendim için Allah'tan mağfiret diliyorum. Peygamberinize salavat getirin, Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.